Kalbin diriltilişi. Her bir insanda iç ve dışa bakan sol memenin iki parmak aşağısında kozalığı şeklinde bir kalp vardır. Dış itibarıyla kalp ve sinir sistemi konumuz değildir. Konumuz bu kalbe bağlı ve insanın hakikatine nispet edilen latifedir. Salahiyet ve bozgunluk yürek dediğimiz kozalığı şeklinin batınına eşit içine nispet edilir. Mesela iman, niyet, ihlas, ilahi buyrukları kabullenmek, yasaklarından kaçmak gibi zahiri ve batini ameller bu kalbe nispet edilir. Kozalığı şeklindeki yüreğe bağlı latife, ilahi nurların akislenmesine, kabullenilmesine elverişlidir. Ve bu latife ile insan sa'id veya şakî mümin veya kafir olur. İnsan ruhuna nazaran bu latife bir babanın öz oğlu gibidir. İnanması yani İslam dinini kabullenmesiyle insan mümin, reddetmesiyle kafir, tereddüt etmek halinde ise münafık olur. İnandıklarını fiilen yaşamasına da İslam denilir. Bütünlüğüne din denilir. Demek ki din Cibril vasıtasıyla Efendimiz Muhammed sallallahu ta'ala aleyhi ve selleme gönderilen insanın bütün hayatını kuşatan bir nizamdır. Bu nizamın ismi kalbin kabullenmesine, doğruluğuna hüküm etmesine nazaran iman, bil fiil yaşanmasına nazaran İslam, güzel ahlaka bürünülmesine, murakabe, muhasebe ve ihlasa nazaran da ihsandır. Diğer ifadeyle tarikat, Şeriat ve hakikattir. Bu nizamın kabullenilmesi, yaşanması, kabullenilmemesi, yaşanmaması, red halinde kabullenmiş gibi görünülmesi yahut kabullenildiği halde yaşanmaması itibarıyla kalpler 4 kısma bölünmektedir. Allah'ın Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem 4 kısım kalpleri de beyan ederek شيل بير مقتدر. القلوب أربعة، قلب أجرد فيه مثل سراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس وقلب مسفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرفة. ثم أنكر وأما القلب المسفح فقلب فيه إيمان ونفاق فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه قلبل 4 أ ا ا ا ا Dümdüz, tertemiz kalptir. B. Kılıfı üzerine sımsıkı bağlanmış kalptir. C. Tepe takla, ters konulmuş kalptir. D. Meyilli kalptir. Ama içinde lambanın benzeri gibisi parlayan, dümdüz, tertemiz kalbe gelince, o halis müminin kalbidir. Ama Kılıfı üzerine sımsıkı bağlanmış kalbe gelince, o kafirin kalbidir. Ama tepe takla, ters konulmuş kalbe gelince, o kop koyu münafıkın kalbidir. Çünkü münafık, hak ve gerçeği bilmiş, tanımış, sonra inkar etmiştir. Ama meyilli kalbe gelince, o da içinde iman ve nifak bulunan kalptir. Bu kalbin içindeki imanın misali, Tertemiz suyun yeşertip uzattığı fasulyenin misalidir. Aynı kalbin içindeki nifakın misali ise, irin ve kanın kabartıp uzattığı çıban misali gibidir. Artık hangi uzanış diğerine galebe çalarsa, kalbe o galip gelmiş demektir. Bu hadisi şerifte, teşbihi maklup ve istiare bulunmaktadır. Şerhi uzundur. Burada özeti, Meyilli kalp sahibi bir gün müminlerle düşüp kalkar, ondan etkilenir, vitaminli besin gibi manevi meziyetlere, güzel ahlaka sahip olur. Ne bakarsın diğer bir günde kendisi gibi imanı zayıf müminin veyahut kafir ve halis münafıkların tolu gibi sözlerinden etkilenmiş onlar gibi yaşamaya başlar. Manevi şerefi kırılmış ve kalbinin çibanı kangrene dönmüştür. İş böyle olunca, her Müslüman, her türlü nifak, masiyet ve fısktan kalbini arındırıp diriltmeye mecbur ve memurdur. Zira gaflet, her türlü nifak, masiyet ve fısk, kalbin manevi ölümüne, ruhun esarette kalışına kuvvetli sebeplerdir. Bunların zevali de, taat, ibadet, zikir gibi kalplerin dirilmesinin sebep ve illetlerinin tahsili, ve kalplerin manevi hayata sahip olmasıdır. Bundan böyle لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى kafirin. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik buyrulmaktadır. Bütün belalar manevi ölüm yahut hayat, eşit diriliş doğrusu hakiki hayat en önce kalpte meydana gelir. Dünya hayatına göre kalbin ölmesiyle bedenin sair azaları öldüğü gibi, manevi hayata göre de kalbin ölümüyle ruh ebedi esarette kalır ve dinin davetçisine icabet etmediğinden dolayı da türlü ebedi azaba düçar olur. Nitekim bunu dahi Allah'ın Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem, تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يسير على قلبين أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا اِلَّا مَا اُشْرِبَ مِنْ Fitneler, eşit türlü bela ve meşakkatten gelen üzüntüler, eşit bozuk inançlar, eşit kesada uğramış fikirler kalplerin başına gelir. Tıpkı hasırın bir bir direzileri gibi. Bu takdirde herhangi bir kalbe o fitnelerden bir şey sızıp nem verirse, sızıp nem vermesi nispetinde, Kalpte kapkara siyah lekeler hasıl olur. Ve herhangi bir kalp ki kendisine sızıp nem veren o lekeleri inkar ederse, onda da bembeyaz suret hasıl olur. Nihayet bu itibarla insanlar iki kalp üzerinde bulunurlar. A. Biri parlayan mermer taşı gibi bembeyaz, dümdüz kalptir. Yer ve gök devam ettiği müddetçe kendisine sızan hiçbir fitne zarar vermez. B. Öbür kalp ise kum ve topraktan yapılmış, ağzı aşağı dönük, tepe takla, kapkara testi gibidir. Kendi hevasına, eşit, istek ve arzularına muvafık, sızan, eşit, nem veren şeyden başka, ne marufu, eşit, dinin tanıdığı hak ve gerçeği tanır, ne de dinin inkar ettiği bir münkeri inkar eder, buyurmasıyla izah etmiştir. Omurga içindeki nefsin bedene hükümranlığı sinir sistemi iledir. Sinir damarları hasırın direzilerine çok benzer. Kilim gibi şeylerin direzisine değil, fitnenin tolusuna yakalanan kalbin nem alan hasıra ve hasırın direzilerine benzetilmesinde çok büyük hikmetler ve çok büyük manalar vardır. Nifakın fakına giren, yani gösteriş hastalığına yakalanan Müslümanın kalbi, suni testi gibi kaplara benzetilmiştir. Testiler çabukça nem aldığı, dumandan siyahlaştığı, üzerine gelen renkli sulardan renk aldığı, dışındakini içine akıttığı, içindekini dışına sızdırdığı için içi bomboş kaldığı, sadece hava onu meşgul ettiği gibi, nifak, eşit, Riya ve gösteriş hastalığına yakalanan müminin de, kafirler yahut kendisi gibi imanı zayıf mürailerle düşüp kalkmasından, kulağına gelen telkinlerden kalbi müteessir olup tedricen tedricen kararır. İşledikleri günahlarına iştirak ettiği için de kalbi üzerine günah lekeleri birikir. Neredeyse düşüp kalktığı kimselerin rengini verir, onlar gibi yaşar. Yaşamasından gittikçe zayıfler. İman parıltıları gizlenilmiş olur. Yahut sönmüş olur. Böylece renkten renge, halden hale girer. Derken kafir gibi görülür. Diğer taraftan, Müslümanla düşüp kalktığında, kalbine imanın nuru nüfuz eder ve ondan müteessir olur. O da dışarıya sızar. Tıpkı salih bir mümin gibi görülür. Artık, en son hangi hale galebe çalarsa onun üzerinde ölür. Haşre gider. Bu itibarla Resulullah sallallahu ta'ala aleyhi ve sellemin İnne hâzihil kulûbe testa'u kema testa'u lhadîdu Kâlu ve mâ cilâuhâ Kâle tilâvetül Kur'ânî ve kestratu zikrillâhi ve kestratu zikril mevti Şüphesiz demir paslandığı gibi kalpler de paslanır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 وَاِذْ قَالَ اِبْرَٰهِمُ رَبِّ اَرِن۪ي كَيْفَ تُحْيَ الْمَوْتَى Bir zamanlar İbrahim, Ey Rabbim, bana ölüleri nasıl dirilteceğini göster, dedi. Buyurulan ayeti kelimedeki İhya, Allah Teala'nın kalpleri diriltmesi, engelleri ortadan kaldırması ve kalbi ilahi tecellilerle aydınlatmasıdır. El-Mewtâ kelimesi ise, ilahi tecelliler, Kur'an tilaveti ve zikirden hasıl olan nurlardan engellenen kalpler manasındadır. Hasılı, ilahi tecellilere kabiliyetli kalp diri, kabiliyetsiz de ölüdür. Şeyh Cüneyt Bağdadi rahimahullahu ta'ala diyor ki, Hakiki diri, yaratıcısının diriltmesiyle diri olan kimsedir. Yoksa hakiki hayat, eşit diriliş, heykeliyle daimi kalmak değildir. Nefsinin istek ve arzularını salıvermekle ve helal haram demeksizin nefsini gütmekle hayatı berdevam olan kimse hareketli bir ölüdür. Asli ve hakiki hayata ulaşması çok zordur. Çünkü böyle ölü bir kalp sahibi, hak ve gerçeği kabul etmek için kulak asmaz ve umursamaz. Bu hikmete mebni, Allah Subhanahu ve Teala li man kana hayy ve yahiqqal kavlu kafirin Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik diye buyurdu. Dünyada insanın en büyük sermayesi kendisinin hayatıdır. Yani bedenle ruhun irtibatının devam etmesidir. Tembellik başıboşluk Besiden ve libastan mahrum kalmasıyla insan servetini gaip ediverir. Gaip ettiyse büyük hüsrana uğradı demektir. İnsanın bedenini beslemekte maddi hayatı böyle olduğu gibi, aynı insan kalbini beslemezse kalp de ölmüş verir. Ruhun bedenden irtibatı kesmesi anında hakiki hayata ulaşınca gıdasız, libassız kalır ve en kötü meskenlerde bulunur. En kötü meskende cehennemdir. Kalp dediğimiz zaman sol memenin altındaki kozalak şeklindeki yüreği kastetmiyoruz. Ancak kozalak şeklindeki yüreye bağlı kalp latifesini kast ediyoruz. Aslında bu kalp mükelleftir. Kurtuluşu tevhide inanması, taat ve ibadetle Allah Teala'ya yaklaşmasıdır ve bu sayeden dirilmesidir. Bu kalbin en büyük serveti de ihlas üzere iman ve İslam nimetidir. İman ve İslam nimeti olunca servetini gayip etmek etmeksizin çoğaltması için vaktini kontrol altına alması gerekir. Vakti Bilelim Değerlendirelim İnsanın en değerli serveti içinde bulunmuş olduğu zamandır. Sufi geçmiş zamanını unutur. Hayrını hatırlamasında elhamdülillah, şerrini hatırlamasında estağfirullah der ve unutmaya çalışır. Geleceğini Allah subhanehu ve havale eder. Onunla da uğraşmaz. Kafadan siler, boş temennilerde, sakat emellerde bulunmaz. Bütün amaçlarını Allah subhanehu ve rızasına bağlamış olduğu halde bulunmuş olduğu vaktini, en gerekli vazifeyle imar eder ve Allah Teala da mükafat olarak kalbini diriltir. Bir mümin ne miktarda gizlide Allah Teala'nın hudutlarını muhafaza ederse, hulusi kalple güzel niyetleri, amaçları beslerse o derecede Allah Teala da kalbini diriltir. Ve ne kadar kendini Allah Teala'nın kontrolü altında bulundurursa Allah Teala da kendisine o kadar lütuf kapılarını açar, tecelli eder. Kalbin dirilmesi halindeki hayatın adı Hayat-ı Tayyibedir. Yani her cihetle rahatlığa kavuşmak, tertemiz, huzurlu diriliş demek istiyoruz. Nitekim ma'indekum yanşad ve ma'indallah baq ve le najziyennellezine sabru ecrehum bi ahsen ma kanu ya'melun. Sizin nezdinizdeki şey tükenir. Allah'ın indindeki şey ise bakidir. Eşit, daimi kalmaktadır. Andolsun, sabredenlerin mükafatlarını biz, yapmakta olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Gerek erkekten ve gerek kadından, o mümin olduğu halde kim iyi amelde bulunursa, hiç şüphesiz onu dünyada hayatı tayyibe ile diriltiriz ve her halde yapa geldiklerinden daha güzeliyle mükafatlandırırız. Buyurulmaktadır. İşte iman, kanaat ve tevekkülün semeresi olan huzur ve mutluluktan ibaret tayyibe hayat, Bazen dünyada iman ve salih amelin mukabili olarak verilir. Bazen de ahirete tecil edilir. Bu ayeti kerime müminlere birçok müjdeleri vermektedir. Ve bir netice kalbi dirilten salih amel de Kur'an'ın tilaveti, ondaki emir ve yasaklara riayet, zikir, hak ve gerçek yolu engelleyicileri terk ve sıkça ölümü hatırlamak gibi hasletlerdir. Doğrusu kalbi dirilten takva azığı takva libasıdır. İleri de izah olunmaktadır. Hadis-i şerifte İnna Allah la mu'minen haseneten yu'ta biha fi'd-dünya ve yucza Ve amm'el kâfiru fiyta'amu bihasenati ma amila lillahi hatta izâ afda ila'l-âhireti lam tekun lehu hasenetun Şübhesiz, Allah Teala Kalbi diri mümini hasene eşit hayırdan mahrum etmez. Bu sebeple dünyada kendisine nimet verilir. Ahirette de o sebeple mükafatlanır mümin. Kalbi ölü kafire gelince o dünyada işlediği iyilikler sebebiyle yedirilir. Nihayet ahirete yuvarlanınca artık onunla mükafatlanacağı bir hasene kalmaz buyurulmuştur.